Böylece Allah Teala peygamberine Ensar'ı gönderdi. Onlar da Hazreti Peygamberi dinleyip ona icabet ettiler. Allah da Medine'yi elçisi için hicret yurdu yaptı.